Eûzu billahi mineşşeytanirracîm Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdeleillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amâlinâ Men yehdihillahu fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühü Eme ba'd Fe inne istakâl hadîsü kitâbullâh ve hedi Hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ve şerral umuri muhtesatuhâ Ve kulle muhtesetin bid'a Ve kulle bid'atin zalâle Ve kulle zalâletin finnâr Hadis dersinde bugün inşallah dördüncü bölüme geçeceğiz. Ondan önce yaklaşık iki aydır bu dersler devam ediyor. Derse başlarken şöyle bir şey söylemiştik. Dersler ilimle uğraşan bütün kardeşlerimizin birer tane sitesi olsa ve internet üzerinde mesela belli başlı bazı sapık fikirler yayan siteler var. Yani İslam itikadıyla ilgili. Özellikle hadis inkarcısı zındıkların Kalk ve Uyar Hareketi Hanif Dostlar bunun gibi sitelerin doğrudan bu ilmin temeli olan hadis ilmine yönelik işte Ebu Hanife'yi İmam-ı Azam diye yüceltmeleri sonra Ebu Hanife'nin metodu hadisleri Kur'an'a arz metoduydu diyerek bu metodu benimsetmeye çalışmaları bu süreç içerisinde bir takım hadisleri aslında akıl ile değerlendirip insanların akıllarına şüpheler, kalplerine şüpheler atmaları. İşte Ayşe radıyallahu anh'ın evlilik yaşı meselesi, bunun bir örneği mesela. İşte Mustafa İslamoğlu'nun, Mehmet Görmez'in, bunlar aynı kaynaktan beslenen zındıklar. Ee, bu mesela şu an moda olan Kalk ve Uyar Hareketi diye bir site. Ve bu batıl itikatlarını böyle yayıyorlar. Şimdi davet meselesinde öncelikle İspatdan önce nefi gelir. Yani İslam'ın başlangıcı da böyledir. Yani ispattan önce nefi gelir. İllallah demeden önce la ilah'e gelir. Yani batıl ilahların silinip Allah hak bir ilah olarak, hak bir mağdol olarak Allah Azze ve Celle'nin ispat edilmesi tevhid sözde önce nefi sonra ispat şeklinde gelir. Bu sebeple sahih sağlam bir akideye davetin yolu da öncelikle İslam aleyhinde, kitap ve sünnet aleyhinde, vahiy aleyhinde e, piyasada kirlilik arz eden bu gibi düşüncelerin reddinden geçer. Yani eğer ahiret hayrı isteniyorsa, Allah Azze ve Celle katındaki büyük ecirlere talip olunmak isteniyorsa, kişinin ferdi olarak mesela maddi olarak ele aldığımız zaman e, nafile bir e, akika kurbanın kesmesine yapacağı para, yani harcayacağı para elbette bir şeydir, ecirdir. Bundan daha fazla reddisi bu yolda yapılandır. Yani tebliğ yolunda, reddiye yolunda, batılı reddetme yolunda bunlar cihattır çünkü. Ee, ve faydası başkalarına ulaşır. Yani siz bu tip hayırlarda başkalarına vesile olduğunuz takdirde onların ne gibi ameli varsa ondan da hissedar oluyorsunuz. Ama bir akika kesmekle, bir kurban kesmekle, nafile bir umre yapmakla yani nafile ibadetlere e, yapacağınız harcamalarda sadece kendinizle sınırlı kalan bir e, yatırım yapmış oluyorsunuz. Diğerlerinin faziletini inkar etmiyoruz biz. Bu sadece imkanların çatışması halinde tercih edilecek daha hayırlı olana yönlendirme için bu söyledikleri. E, bu bakımda mesela bizim 8-10 tane sitemiz olsa, her bir kardeşimizin, Ayrı sitesi olsa, ilimle ilgilenen kardeşlerim. Ve bu sitede e, bu tip konular ele alınsa, bu reddiyeler yayınlansa, farklı kesimlere ulaşılsa bu sayede. Çünkü mesela benim bir sistem var biliyorsunuz, Darussuz'un diye Burada konular hem karışıktır, yani, e, belli bir konuyu arayan insanın istediği konuyu bir anda bulması e, belki zor. İşte bunu ben tertip etmeye kalksam epey bir zaman alır. Ama mesela kardeşler aralarında şöyle bir görev dağılımı yapıp da mesela fıkhi konuları birisi, siyerle ilgili konuları birisi, menheşle ilgili, akideyle ilgili, tarihle İslam tarihiyle ilgili, tefsirle ilgili, hadisle ilgili, usulle ilgili bu konuları böyle paylaşım yapılıp da özellikle gündemi de takip ederek yani İslam alemindeki, Türkiye'deki Müslümanların aleyhinde batıl akidelerin yaygınlaştırdığı fikirleri çürütecek reddiyeleri böyle belli kalemlerde toplamak elbette bir hayır olacaktır, hizmet olacaktır. Bunlar tabii istişareyle, kardeşlerin istişareyle kendi aralarında yapması gereken şeyler. Bu sebeple derse başlamadan önce ilk derste bunu uyarmıştım. Yani bilgisayar edinilip işte site nasıl kurulur? Mesela blog sitesi örnek verdik. Diğer taraftan ilimle e, istidada olmayan kardeşlerin de mesela Telegram sitesi gibi, telefon üzerinden paylaşım yapılan Telegram grupları gibi e, yerlerde hadisler var. Yani mesela bizden olmayanlar kitabını açsa bir kardeş orada e, sahih diye işaretlenmiş hadisleri her gün bir tane hadis paylaşsa, e, bu şekilde ulaştırsa veya işte sahih-il olur, diğer kitaplardan olur veya diğer sayı kaynaklardan olur. Bunlar kişinin hayrına yazılacak, yani para harcamanı da gerektirmeyen, maddi bir külfet de insana yüklemeyen şeyler. Ama işin başına tabi bir bilgisayar edinmek, internet edinmek, e, bu davet için artık olmazsa olmaz çünkü biz bidat ehline reddiye de işte bidat ehline karşımıza muhatap alıp da bunlarla cedele girmek gibi bir yöntemi asla benimsemiyoruz. Selef de bundan sakındırmıştır. Ama hakkı ortaya koyup batılı reddetme e, bu gibi yollarla yapılması mümkün ve e, zamanlarımızı boşa israf edeceğimiz yere bu gibi hayırlı şeylerde kullanmak e, elbette lehimize olacaktır. Dersimize geçecek olursak, dördüncü bölümde raviler tarihini ele alacağız. Raviler tarihi hadis ilmi bakımından önemlidir. Biz bu hadis ilmi meselelerini kademe kademe, yavaş yavaş böyle işliyoruz. Bunlar kültür olarak zihinlerimizde yer edecek ve zamanla bunların üzerine de bina edeceğiz, ekleyeceğiz yani. İlk önce bu tabakalarda sahabe tabakası gelir. Bunların başında da, yani biz bütün sahabeleri, bütün rivayette bulunan sahabeleri burada ele alacak değiliz. Fakat örnek kabiliğinden, kendilerinden en çok rivayet gelmiş olan, en çok hadis rivayet etmiş olan 7 tane sahabeyi e, muhtasar olarak biyografilerini sunmaya çalışacağız. E, e, bunların başında Ebu Hureyli Radyo'nun geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Hureyre el-Yemani'dir. Yani aslen Yemenlidir. Onun kendisinin ve babasının isminde büyük ihtilafa düşülmüştür. Abdullah el-Zehebi'nin de dediği gibi, onun en meşhur ve maruf olan adı Abdurrahman bin Sahır'dır. Abdullah bin Sahır olduğu da söylenmiştir. Söylendiğine göre ona Abdullah adını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vermiş. Çünkü önceden ismi Abdüşems imişti. Cahiliyedeki ismi. Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam'ın onun yerine Abdurrahman veya Abdullah ismiyle Ebu Hureyre radıyallahu anh ismini böyle değiştirdiği rivayet edilmekte. Demek ki en çok hadis rivayet etmiş olan Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ismi nedir denildiği zaman onun ismi meşhur, maruf olan Abdurrahman bin Sahır'dır. Babasının ismi Sahır, kendisinin adı Abdurrahman'dır. Fakat Ebu Hureyre künyesiyle meşhur olmuştur. Bunun da sebebi dağda vahşi kedi yavruları bulup getirmiş. Bundan dolayı Ebu Hureyre denilmiştir. Hureyre kedicik demek. Aslı Hir'dir. Hir kedi o vahşi kedilere denilen şey Ebu Hureyre kediciklerin babası manasına geliyor Ebu Hureyre'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Müslüman olması Hayber yılında hicretin 7. senesinin Muharrem ayında olmuştur yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettikten 7 sene sonra Hayber senesinde Müslüman olmuştur ee, o aslında Ezdin bir kolu olan Devs kabilesindendir. Yemen'deki Ez kabilesinin bir kolu Devs boyundan. Ebu Hureyre radıyallahu anh ashab arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den en çok hadis rivayet eden kimse olarak bilinir. 5374 hadis rivayet etmiştir. Bu bu sayı Allahu alem Kütubi's'te veya aya oranla söylenmiş bir sayı yoksa bundan daha fazla olabilir bu sayı Allahu alem. Şey hatırlıyor musun Ebu Reyremes'inde kaç hadis vardı? 3 cilt olduğuna göre bu 5700'den çok çok fazla. Yani İbn Kesir'in Camiül Mesanedine eee İbn Kesir'in Camiül Mesanit kitabı eee Kutubü Tis'a ile e, işte Bezzar'da, Taberani'de, Ebu Ya'la'da bulunan bütün hadisleri böyle müsnetlere göre taksim etmiştir i̇bn Kesir. 37 cilt baskısı yapılmıştır bu kitabın. Orada Ebu Hureyre müsneti eksik kalmıştır. Herhalde ömrü yetmedi tamamlayamadı i̇bn Kesir. Muhasırlardan birisi bunu 3 ciltte tamamlıyor. Yani Ebu Hureyre müsnetini çıkarıyor, 3 cilt hacimde. Benim tahminim 10.000'den aşağı değil oradaki rivayet sayısı. Hatırladığım kadarıyla. Bukhari ve Müslüm'ün ittifakla rivayet ettikleri hadisler, Ebu Hureyre'den rivayet ettikleri hadisler, 325 kadardır. Bir de burada şu hatırlatmayı yapmak lazım. Mesela e, hadis inkarcıları, özellikle Ebu Hureyre çok hadis gelmesi sebebiyle, işte bütün hadisler Ebu Hureyre'den geliyor. İşte o çok hadis rivayet ediyor. Halbuki o Hayber'in 7. senesinde Müslüman olmuş. Yani İslam oluşu da geç. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatıyla e, Hayber senesi arasında 4 sene veya 3,5 sene gibi bir zaman dilimi var. Bu kadar zamanda nereden bu hadisler diye böyle bir itiraz getiriyorlar. Buna iki açıdan cevap verilir. Birincisi, Ebu Hüreyre radıyallahu an karın tokluğuna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç ayrılmamıştır. Yani başkaları, işte cihat çarşı, pazar, alışverişi bunun gibi şeylerle meşgulken veya tarlasıyla, çiftçiliğiyle meşgulken Ebu Ureyir radıyallahu karın tokluğuna Allah Resulü'nün yamancından ayrılmadığını kendisi bildiriyor. Birincisi mülazimetinin çok olması. İkincisi bütün hadisleri Ebu Ureyir radıyallahu bizzat Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan işitmemiştir. Diğer sahabelerde e, nerede hadis rivayet ediyorsa Ebu Ureyir radıyallahu anh onlarda almış ve bunlarda rivayet etmiştir. Bazılarında işte kimden aldığını zikretmemiştir. Buna sahabe mürseli deniliyor. Fakat bu da hüccettir, önemli değil. Çünkü sahabenin tamamı aduldür. Yani aradaki sahabeden ravinin bilinmiyor olması sadece hiçbir zarar vermez Nitekim e, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bütün hadisler araştırıldığı zaman sahabeden sadece Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği hadislerin sayısı 200'ü geçmiyor. Yani Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın tek başına rivayet ettiği, başka sabilerin iştirak etmediği hadislerin sayısı 200 civarındadır. Bu da o bahsettiğimiz 3,5-4 senelik zaman dilimi için hiç yadırganacak bir sayı değil. Bukhar ve Müslüm'ün Ebu Ürere Radyalan'ten ittifakla, yani hem Bukhar'da hem Müslim'de aynı hadisi rivayet ettikleri sayı 325 kadardır. Bukhar'ın tek başına Müslim'den ayrı olarak rivayet ettiği hadisler, 93 tane, Müslim'in ayrıca rivayet ettiği hadisler ise 189 tanedir. Evet, böylelikle demek ki e, Buhari ile Müslim'in toplam, Ebu Rere Radyalanta'nın rivayet ettikleri hadislerin sayısı bunların toplamıdır. Yani 325 artı 93 artı 189'dur. Bu da yaklaşık 550-600 civarı oluyor. El-Hülası kitabın sahibine göre, Buhar ve Müslim'in ittifak ettikleri 325 Buhar'nın infirad etti, yani Abu Huraireden rivayette e, tek kaldı. 79 Müslim'in infirad ettiği 93 hadis vardır. Bu muhtemelen e, işte rivayetlerde gelen bazı ziyadeler sebebiyle o rivayetleri tek saymaktan kaynaklanıyor, tek hadis saymaktan kaynaklanıyor. E, yoksa yukarıdaki e, belirttiğimiz rakam 189. Ebu Hurere sahabenin pek çoğundan rivayette bulunmuştur. Ebu Hurerenin kendilerinden rivayet ettiği sahabelerin bazıları Ebu Bekir Radiyalan, Ömer Ömer bin El-Hattab, Falül bin Abbas İbn Abdülmuttalip, Falül bin Abbas bin Abdülmuttalip, Ubey bin Ka'b, Usame bin Zeyd, Müminlerin annesi Ayşe ve başkalarıdır. Allah hepsinden razı olsun. Ebu Hürer'e'nin rivayette kendisinden rivayette bulunan yani Ebu Hureyre'den hadis rivayet eden sahabilerden bazısı da İbn Abbas, İbn Ömer, Enes, Vasile bin Ethka, Cabir bin Abdullah el Ensari radıyallahu anhumdur. Ebu Hureyre'den rivayette bulunan büyük tabiiler, tabiinin büyükleri Mervan bin el Hakem, Said bin el Müseyyeb, Urve bin el Selman el Eşcai, Egar, Ebu Müslim, Şureyh bin Hani, Süleyman bin Yesar, Abdullah bin Şakik, Hanzala el-Eslemi, Sabit bin İyaz, Sa Said bin Amr bin Said bin el-Az, Ebul Hubab, Said bin Yesar, Muhammed bin Sirin, Muhammed bin Hürmüz el-Areç, Estağfurullah, Abdurrahman bin Hürmüz el-Areç, Abdurrahman bin Sat, Abdullah bin Utbe bin Mesud, Ata bin Ebiraba, Ata bin Yasar ve başkaları. Bukhari Ebu Hürer'den rivayet edenlerin sayısının 800'den fazla olduğunu söylemiştir. Yani 800'den fazla kişi Ebu Hürer Radyalan'ta hadis rivayet etmişlerdir. O ashab-ı kiram arasında en çok hadis ezberlemiş bir kimse olarak tanınır. İmam Şafii şöyle der. Ebu Hürer'e devrinde hadis rivayet edenlerin en çok hadis ezberlemiş olanıdır. Kendi devrinde hadis rivayet edenlerin en çok hadis ezberlemiş olanıdır. Abdullah bin Ömer Ebu Urey'nin cenazesinde rahmet dileyerek şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini ezberleyip Müslümanlara naklederdi. derdi. Bunu İbni Sa'd rivayet eder. Ebu Urey şöyle diyor. Ey Allah'ın Resulü ben senden çok hadis istiyorum. Fakat işittiklerimi unutuyorum dedim. Bana rida'nı yani elbiseni, paltonu uzat, yere ser dedi. Uzattım. İki eliyle tuttu sonra onu katla dedi. Onu katladım. Artık ondan sonra hiçbir şeyi unutmadım. Yani burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böylece özel bir duasının bereketiyle de Ebu Hureyre radıyallahu anh ezber konusunda başkalarından öne geçmiştir. Allah'ın özel bir lütfu olmuştur ona. Zeyd bin Sabit şöyle dedi, ben Ebu Hureyre ve diğer bir kimseyle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua edin dedi. Ben ve arkadaşlarım dua ettik. Nebi aleyhissalatu vesselam amin dedi. Sonra Ebu Hureyre dua etti ve şöyle dedi. Ey Allah'ım senden her iki arkadaşımın istediklerinin aynısını isterim. Ve ayrıca unutulmayan bir ilim isterim dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam amin dedi. O zaman biz biz de isteriz ey Allah'ın Resulü dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabın devsli genç ikinizi de geçti buyurdu. Bu Bukhari'de rivayet edilmiştir. Yani burada <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu burada uyanık davranmış bir de unutulmayan hem o ikisinin istediğini istiyor hem de unutulmayan bir ilim istiyor. Allah Resulü de buna amin diyor. Diğerleri de bunu işitince biz de istiyoruz bunu. O geçti artık diyor yani artık Ebu Hureyre sizi geçti. Müslim sayhinde El-Areç'ten o da Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu şöyle dedi. Siz Ebu Hureyre'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok hadis rivayet ettiğini söylüyorsunuz. Allah şahittir. Ben karın tokluğuna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşlık ederdim. Halbuki muhacirleri çarşılarda alışverişi meşgul ediyor. Ensar'da tarlaları, mal ve mülkleri meşgul ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir toplantısında bulundum. Bu toplantında o, kim benim üzerimde üzerinde sözümü tamamlamam için ridasını yere serer, sonra onu katlayıp üzerine alırsa benden işte hiçbir şey artık unutmaz dedi. O anda... Üzerimde bulunan bir bürdeyi yere serdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte hadisi tamamladı. Sonra onu alıp giydim. Hayatım elinde olana yemin ederim ki ondan sonra artık işittiğim hiçbir şeyi unutmadım. Evet. müslimin rivayeti de bu şekilde. Bukhari el araçtan o Ebu Üreyr'den Ebu Üreyr radıyallahu anh dedi ki insanlar Ebu Üreyr'e çok hadis rivayet etti diyorlar. Eğer Allah'ın kitabındaki iki ayet olmamış olsaydı bir hadis dahi rivayet etmezdim. Sonra Beyinat ve Hüda'dan indirdiklerimizi gizleyenler ayetini, Bakara 159-160 ayetlerini sonuna kadar okudu ve şöyle dedi. Muhacirun kardeşlerimizi çarşıda alışveriş meşgul etti. Ensar kardeşlerimizi de mal ve mülkleri meşgul etti. Ebu Üreyre ise karın tokluğuna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yandan ayrılmıyor. Onların görmediklerini görüyor, işitmediklerini işitiyor, ezberlemediklerini ezberliyordu. Yani öğrenmediklerini öğreniyordu i̇bn Hacer El-İsabe'de bu konuda gönülleri serinleten, gözleri aydınlatan, Ebu Yürener'in şanının yüceliğine, makamının büyüklüğüne delalet eden bazı ulusları zikretmiştir. Bunu e, El-İsabe kitabı izyancılık arasında beş cilt olarak tercüme edilmiştir. Ayrıca ben e, muhtasar, yani kendilerinden en az iki tane hadis gelmiş sahabileri ayıklayarak, bunları çıkararak iki ve daha fazla hadis rivayet etmiş olan sahabileri, Elisabeden seçip ondan iz yayınlarından önce tercüme etmiştim. Seçkin sahabeler adıyla salam yayınlarından çıktı. Orada görebilirsiniz bunları. Ayrıca tip notlara da bazı eklemeler yaptım. İbn-i Kutaybe'nin marifinden, İbn-i İbba'nın tarih-i eklemelerle o şekilde yayınlanmıştı. Müseddet... Bin Müserhed, bu Bukhan'ın hocalarındandır, müsnedi vardır fakat günümüze e, bütün haliyle ulaşmamış. Fakat Metalbül Aliye kitabında ve İbn Hacer'in Metalbül Aliyesine ve Busayri'nin e, Itaful Mahara kitabında e, dedin ve diğer müsned sahibi imamların kütübisteye ziyade olan zeva idi. Bunları toplamış, isnatlarıyla zikretmişlerdir i̇bn bu Acer'de, Pusayri'de. Ee, müsedded, müsnedinde şöyle diyor, şöyle rivayet ediyor, Yahya bin Beydullah'tan o da babasından, o da Ebu Hureyre'den. Ebu Hureyre şöyle dedi, benim hadisim, yani hadis rivayet etmem Ömer radıyallahu ulaştı, Ömer radıyallahu anh beni çağırdı, şöyle dedi, falanca gün falanca evinde, sen bizimle beraber miydin? Evet, o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim benden yalan bir şey naklederse ateşteki yerini hazırlasın veya ateşteki yerine otursun dedi, dedim. O vakit Ömer r.a o halde haydi git hadislerini rivayet et dedi. Burada bu rivayet ne ifade ediyor? Ömer r.a zamanında insanların gelişi güzel hadis rivayet etmelerine karşı çıktığı için Ömer r.a yani iyice ezberlemeyen, hadis rivayetine dikkat etmeyen kimselerin gelişi güzel hadis rivayetlerine engel olmak için Ömer Radyalan e, yasaklamıştı. Herkesin hadis rivayetini yasaklamıştı. Ebu Hüreyy Radyalan'ı çağırıyor. Onun hadis rivayet ettiği yaygın olduğu için çağırıyor. Ve onu test ediyor. İşte falanca gün orada mıydın? Evet orada Allah Resulü böyle buyurmuştu. Deyince e, bu sınavı geçmiş oluyor. Artık rivayet edebilirsin diyor. Demek ki Ömer Radyalan e, hadis rivayetine Hadis inkarcılarının iddia ettikleri şekilde bir karşı çıkmamıştı. Onun karşı çıkması, gelişigüzel rivayet edilmesi, bu işin sorumluluğunu üstlenemeyen kimselerin rivayet etmesinin önüne geçme gidi. Ahmet bin Anber şöyle rivayet eder. Asım bin Kuleyb'den, o da babasından, Ebu Hürer'e rivayet edeceği hadisinde Resulullah es-sadık el-masduk, Ebu'l-Kasım diyerek başlar. Ve sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her kim benden rivayette kasten yalan söylerse ateşteki yerini hazırlasın hadisini okurdu. Bekir bin Abdullah bin Ebi Rafi Kâb'a mülaki olunca onunla konuşmuş. Yani onunla karşılaşınca onunla konuşmuş ve Ebu Üreire'den sual etmiş. Kâb ona şöyle demiş. Yani Kaaba Ebu Üreire'yi sormuş. O da demiş ki, Tevrat'ı okumadığı halde Tevrat'ta olanları Ebu Üreire'den daha iyi bilen bir zat görmedim. O onun e, ya İsrailiyat bilgilerine hakimiyetini gösteriyor veya bunları Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan işitmiştir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın verdiği bazı bilgiler vardır ki Allah Resulü Tevrat veya İncil okumadığı halde birebir Tevrat ve İncil'de de geçen ifadeler bulunmakta. Yani bunun e, Tevrat kaynaklı olmasından dolayı değil. Yani sonuçta vahiy. Bu ne demek? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu söylediğine göre Tevrat'ta ve İncil'de geçen bu sözler Tevrat'ın ve İncil'in bozulmayan, tahrif edilemeyen kısmında. Çünkü tamamını bozmamışlardır, tahrif etmişlerdir, değiştirmişlerdir. Ama içerisinde hak olan şeyler de vardır. İsrailoğullarının aktardıkları bilgilerde de hak olan şeyler vardır. Bunu biz nasıl biliriz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onaylarsa, yani kitap ve sünnet onaylarsa böyle biliriz. Demek ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği özellikle İsrailoğulları hakkındaki bilgiler Kabul Ahbar gibi e, İsrailiyat bilgisinde uzman, allame olan birisi tarafından böyle niteleniyor. Yani Tevrat okumadığı halde Ebu Hureyre radıyallahu anh, Tevrat okumamış. Yani İsrailoğullarından kaynaklı değil o. Allah Resulü'nün eniştirmiş. Tevrat okumadığı halde Tevrat'takileri çok iyi biliyor diyor. Bu ne demek? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İsrailoğulları hakkında verdiği bilgileri de güzelce e, Ebu Hureyre'yi eda etmiş, nakletmiş, ezberlemiş, aktarmıştır. Mervan'ın katibi Ebu Züayze'ye şöyle der. Mervan Ebu Hureyre'yi çağırttı. O gelmeden önce beni koltuğun arkasına oturtmuştu. Yani saklanmış. Ebu Hureyre geldi, hadis rivayet etmeye başladı. Ben de onun söylediklerini yazdım. Aradan bir sene geçtikten sonra, Mervan yine Ebu Hureiri'yi çarptı. Ona evvelce ondan habersiz yazmış olduğumuz hadisleri sordu. Bana da yazılandan takip etmemi emretti. Ebu Hureiri hadisleri okudu ve bir sene önceki rivayetlerinden bir harf dahi değiştirmedi. Yani ezberinde bir harflik dahi bir değişme olmamıştı. Evet, bunu Darimi Süneninde, Hatibül Bağdadi Takvîdül İlim'de e, aktarıyorlar. Bukhari sayinde Ebu Hureli şöyle rivayet etmiştir. Abdullah bin Amr bin El-As hariç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashab arasında benden daha fazla hadis bilen yoktur. Çünkü Abdullah yazar ben yazmazdım. Yani Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ıma yazmıştır. E, Yazardı. O konuda zaten biliyorsunuz hadisi. Allah'ın Resulü Kureyş bana yazdığım için laf söylüyorlar. İşte senin öfkeli ve sevinçli olduğun haller oluyor. Sen hepsini yazıyorsun. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaz ya Abdullah. Vallahi şu iki dudağım arasında haktan başkası çıkmaz buyurarak yazmasına teşvik etmişti. O da yazardı. sayfesi vardı Abdullah bin Amr Radya'ya Daha önce ilk derslerde bahsetmiştik bu sayfeden de. O yazardı, ben yazmazdım. Yani Ebu İreyre radıyallahu anh'ın ezberi kitap gibiydi. Yani yazı gibiydi. Bunu tarihi vakalarda göstermiştir. Başka bir rivayette, Eyalan Resûlü, kıyamet gününde senin şefaatinden en çok hissedar olma saadetine erecek olan kimdir? Dedim. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Hadise karşı muşahede ettiğim ihtimamından, bu hırsından, gösterdiğim özenden dolayı e, bu hadisle e, bu hadisi senden başka birisinin soracağını zaten tahmin etmiyordum diyor Allah Resulü Vesselam. İnsanların şefaatimle en çok mesut olacak kimseleri samimi bir kalp ile la ilah illallah diyenlerdir buyurdu. Evet Allah e, Ebû Hureyra Rədi e, Allah kendisinden razı olsun, 78 yaşındayken Hicri 58 senesinde vefat etmiştir. El-İsabe'de, Hülasatü-tehzibde, Tehzibü-tehzibde ve tevcu nazarda kaynak gösterilmiş. Bunlar tabi Ebu Ürer hakkında oldukça muhtasar bilgiler. Ee, yoksa Ebu Hureyre radiyallahu anın hayatı kitap olur. Onun savunması, onun hakkında e, dil uzatanlara karşı verilecek cevaplar, selefin verildiği cevaplar. Bunlar hep aktarılacak olsa zaten başı başına bir kitap olur. Ee, kitap yapanlar da var zaten bunu. Ama bizim buradaki meramımız, ravi tabakalarını incelemek ve burada en çok hadis rivayet eden, her tabakadan en çok hadis rivayet eden kimseleri örnek kabiliğinden zikretmek olduğu için bu kadarla yetiniyoruz. Allah izin verirse bir sonraki derste Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın biyografisinden yine özet bir şekilde bahsedeceğiz. Sonra bu yedi kişiden diğerlerine geçeceğiz. Sonra da tabi'in tabakası gelecek inşallah. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdeke ve şirikelek ve estağfurüke ve